Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız ...hafta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de çocuk teyip geçmeyin ettiğinde uzman pedagog Adem Güneş yarın büyüklerinin ruhsal dünyaları ile alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı boş yazıp boşluk bırakarak 30-37şeriye gönderebilirsiniz. Değip geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatleri 11'de radyonuz Burçefendi. Efendim merhabalar. İstanbul'dan Burçefem'den çocuk deyip geçmeyinden sesimizin ulaştığı her noktaya selamlarımızla sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızı konuşacağız, çocuklarımızla ilişkilerimizi konuşacağız, aile içerisindeki iletişimi konuşacağız. Dolayısıyla çocuk deyip geçmeyin diyeceğiz yine bugünkü programımızda. Geleceğimizin teminatı olan, geleceğimizde bizleri huzura ya da huzursuzluğa sürükleyecek olan yanımızdaki minik yavrularımızı yahut da ergenlerimizi acaba... E, farklı bir bakış açısıyla daha insancıl bir bakış açısıyla veya bir başka deyişle Anadolu pedagojisi bakış açısıyla nasıl bakmamız lazım çocuklarımıza e, yine bugünkü programımızda bunlara değinmeye çalışacağız efendim geçtiğimiz hafta yeni bir programa başladık daha doğrusu yeni bir konuya başladık e, isterseniz şöyle arz edeyim ben Birkaç hafta arka arkaya bu programda yeni tanışan dinleyicilerimiz veya konu konu gider misiniz diye ricada bulunan dinleyicilerimiz için bu cümleleri söylüyorum. Birkaç hafta iletişim konusunu işledik. Arkasından geçtiğimiz hafta aile toplantıları konusuna girdik ve bu haftadan itibaren de yine bir başka konuya gireceğiz. E artık e, galiba 6 hafta oldu veya 5 hafta oldu 5 haftadır e, konu bazında ilerlemeye çalışıyoruz e, anne babalar bu hususta birazcık e, hocam konu olarak gider misiniz çünkü sorularla veya o anki e, konularla olduğu zaman belki biraz dağınık oluyor düşüncesiyle bir konuyu ele alıp eğer anne babalar da o konuyla ilgili soruları var ise gönderirler ise konuyu da sorularla deşerek detaylandırarak konu bazında ilerlemeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 5 haftadır iletişim konusunu işledik. Eğer iletişim konusunda sorusu olan dinleyicilerimiz var ise, önce arzu ederlerse internet üzerinden Burç FM'in internet sitesine girerek oradaki arşivi dinlemelerini, 3 hafta boyunca yaptığımız o programların detaylarına bir bakmalarını rica ediyorum. Arkasından eğer sorular var ise hala, ee, şu e-mail adresine gönderilebilir. Şu andan itibaren e, işleyeceğimiz konuyla alakalı olarak soruları da yine bu e-mail adresine gönderebilirsiniz. E, çocuk deyip geçmeyin. Çocuk deyip geçmeyinin e, Türkçe karakterleri olmadan yazılmış hali. Küçük harflerle çocuk deyip geçmeyin. Et harfi burcfm.com.tr ...adresine şu andan itibaren sorularınızı gönderebilirsiniz. Gelen soruları mümkün olduğu kadar e, cevaplandırmaya çalışacağım. Bunun haricinde birçok dinleyicimiz internetteki sitemiz vasıtasıyla e, sorular gönderiyor. O sorulara da yine ben e, mümkün olduğunca internet üzerinden de cevap vermeye çalışıyorum. Web sitesi üzerinden cevap vermeye çalışıyorum. E, efendim, hangi web sitesinden bahsediyoruz www.ademgunes.com sitesi, efendim öyle çok ahım şahım profesyonel, işte çok dinamik vesaire değil ama biz bize, anne babalar ile onların pratik sorularına pratik cevaplar verecek şekliyle hazırlanmış olan bir sitemiz var. O sitemize de gelen soruları, yine o soruların içerisinde burada da cevaplandırdıklarımız var, e, orada soruları cevaplandırmaya çalışıyorum, ademgunes.com. CO sitesinde Adem Güneşe Güneş Sor isimli buton vasıtasıyla sorular gönderilebiliyor. Efendim bu iki pratik bilgiyi aktardıktan sonra bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Şimdi bizim genellikle yaptığımız yanlışlardan bir tanesini ben 1 yıl boyunca bu mikrofonlardan seslendirmeye çalıştım. Biz anne babalar olarak genellikle çocukların yanlış davranışlarında anında çözüm ve söylediğimiz sözlerin de anında yerine gelmesini istiyoruz. Ve çocuğun eğer bizim sözümüzü yerine getirmemesi durumundaysa çok defa dikkat edersek şiddet uyguluyoruz çocuklara. Sözlerimizi yerine getirmedikleri için şiddet uyguluyoruz. Ha şiddet derken birçok anne baba şunu söyleyebilir ben çocuğumu dövmüyorum diyebilir. Şiddet dediğimiz şey yani e, illa fiziksel şiddet yani çocuğa vurmak tekmelemek kolundan tutup içeri odaya atmak saçını yolmak e, hatta ben çok defa gördüm çocuğu ısırmak demek değil şiddet sadece ya çocuğa e, efendim, kaşları çatmak da bir şiddettir çocuğa ceza vermek de bir şiddettir şiddetin en masum hali aslında çocuğu cezalandırmaktır. Ben dolayısıyla şunun altını defalarca çizdim, bir kere daha çizmek istiyorum. Yani ben çocuğuma ceza vererek onun davranışlarını değiştirmek istiyorum diyen anne babalar, aslında çocuklarına bir şekliyle şiddet uyguladıklarını bilmelerini, bilmelerini rica ediyorum. Çünkü ceza, şiddetin en masum görünüş hali ve bahaneleri en çok olan halidir. Dolayısıyla biz anne babalar olarak çocuklarımızın anında yanlış davranışlarını düzeltmelerini bekliyor olmamız bizim için oldukça yanlış bir yöntem. Yani çocukların yanlış davranışlarını değiştirmek öyle okus pokus 1-2-3'te hemen birdenbire sihirli sopayı vurduk çocuğumuz hemen birdenbire... Ee, yolunu yortamını değiştirmiş olsaydı anne babalık çok basit bir şey olur, olurdu. Yanlış yol ve yöntemler izlendiği için de zaten anne babalar tarafından çocuklar problemlerini çözmek yerine ikincil, üçüncül ve çözülmesi daha da zorlaşmış dördüncül, beşincil problemlerle karşımıza çıkıyorlar. İşte bu açıdan aile toplantıları oldukça önem kazanıyor. Yedi yaşını geçmiş bir çocuğun bulunduğu evde hala istişare ortamı yok ise, aile toplantısı yok ise, o takdirde orada e, problemlerin nasıl çözüleceğine dair e, yol ve yöntemler de çocuğa gösterilmiyor demektir. Efendim çocuklarımıza ait, şimdi ben şikayetlere bakıyorum, e-maille gelen e, problemlere de bakıyorum. E, şunu da hemen altını çizmek istiyorum, bana gönderilen bütün e-maillerini okuyorum e mümkün olduğunca bir kısmını internet üzerinden cevaplandırmaya çalışıyorum bir kısmını buradan bir kısmını da web sitemizden cevaplandırmaya çalışıyoruz ama yoğun bir e-mail trafiği olduğu için birçok e-mail de e belki sonraki haftalara doğru sarkıyor o yüzden de dinleyicilerimizden de özür dinle e dilemek istiyorum ama mümkün olduğunca da cevaplandırmaya çalışıyorum şimdi anne babaların gönderdiği e-maillere baktığımda Efendim örneğin, diyor ki e, anne, çocuğumun diş fırçalama alışkanlığı yok. Efendim, çocuğumun yatma, vaktinde yatma alışkanlığı yok. Efendim, çocuğumun kitap okuma alışkanlığı yok. Efendim, çocuğumun şuyu yok, çocuğumun buyu yok. Diye bahsedilen şeyler, aslında hemen oluşacak şeyler değil. Hemen oluşacak davranışlar değil. Çünkü bir davranışın gelişimi, Öyle bir ay içerisinde, üç ay içerisinde, hatta bir yıl içerisinde kolaylıkla kazanılacak bir şey değildir. Davranış kazandırmak uzun süreli bir iştir. Yani dolayısıyla çocuk hemen bir ay içerisinde dişlerini fırçalamayı öğrettim. Bu yanlış da olabilir. Çünkü çocuk anında öğrendiği davranışı bir süre sonra terk etmesi çok kolay olacaktır. Çocuğun bir davranışı öğrenmesi sindirerek olması lazım ve belirli bir zaman periyodu içerisinde olması lazım. Örneğin bir örnek verecek olmuş olursak örneğin diyelim ki anne çocuğunun namaz kılmasını istiyor yahut da baba çocuğunun dindar yetişmesi için efendim dini vecibelerini yerine getirmesini istiyor. Efendim biz şimdi şu andaki mantığımız içerisine baktığımızda namaz kıldırmak için çocuğa yani namaz kıldırmak dediğimiz şey nedir ki? Yani bir ay içerisinde, iki ay içerisinde biraz kızarız, biraz kulağını çekeriz. Bazen ceza veririz, bazen mükafat veririz. Bir iki ay içerisinde çocuğu namaza alıştırırız. Öyle değil mi? Yani öyle herhalde aylarca bekleyecek halimiz yok. Ama bakın, şimdi e, peygamber efendimize bakın, namaz kılmayla alakalı verdiği bir e, tavsiye var. Yedi yaşında... ...namazın başlangıcını e, oluşabileceğini söylüyor, 10 yaşına kadar da zaman veriyor. Yani ne demek bu? Tam üç sene bir davranışın gelişimi için zaman tanıyor. Yahu bize kalmış olsa üç ay içerisinde çocuğa namaz kıldırmaya çalışırız yani. Öyle değil mi? Ama üç senelik koca bir zaman dilimini namaz davranışı gelişimi için... Onun bir tavsiyesini görüyoruz. Dolayısıyla çocuklarda diş fırçalamadı hocam işte kulağını çekeyim işte yere mi yatırayım yoksa mükafat vererek mi öğreteyim. Efendim odasını toplamadı şunu mu yapayım. Efendim çocuk yetiştirmek bugüne ait bir şey değildir. Geleceğe ait bir insan yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla davranış kazandırma konusunda anne babanın ilk önce bir sabır eğitiminden geçmesi lazım. Sabır içerisinde bulunuyor olması lazım. Sabır. Hemen olacak bir şey değil. Namaz konusu bile eğer 3 seneye yayılmış bir eğitim anlayışı içerisinde e, dinin temsilcisi tarafından anne babalara tavsiye ediliyor ise 3 yıl içerisinde o takdirde biz diğer kazandıracağımız alışkanlıkları ona göre düşünün. Efendim iki yıl içinde kazandırsak olmaz mı? Olur. Ama çabucak unutabilir ve sindirmemiş olur. Burada önemli olan şey çocuğun bütün hücreleriyle beraber o arzu ettiğiniz davranışları kazanabilmesi için sindiriyor olması önemlidir. Yoksa ben size bu işin kolay ve pratik yolunu söyleyeyim. Yani açın birçok pedagoji psikoloji kitaplarına. Efendim çocuğunuz yanlış yaptığı zaman... Kaşlarınızı çatın, gönderin odaya, Efendim, özür dilediği geldiği zaman ona tutun bir tane mükafat verin. Hemen o davranışı kazanır. Şiddetle davranış kazandırmak, o davranışın kazanıldığı anlamına gelmemesi lazım anne babanın zihninde. Sindirmiş mi çocuk bu davranışı? Yani çocuk sabah kalktığında şahsi temizliğini yapma konusunda o sindirmiş ruhuna özümsemiş mi acaba bunu? Yoksa anne babasının yine öz sert tavrıyla karşılaşma adına gidip efendim lavaboda elini yüzünü yıkıyor, dişlerini ona göre fırçalıyor. Efendim odasını yapmadığı, temizlemediği, tertiplemediği zaman annesinin o incecikten bağırtısının duyacağı korkusuyla mı odasını temizliyor? Eğer böyleyse o çocuk o davranışı kazandı diye Hiç öyle sevinmenize gerek yok Maşallah bizim çocuk da kalktığı zaman işte şunları yapıyor Yatmadan önce şunları yapıyor demenize gerek yok Çünkü burada önemli olan sindiriliyor olması lazım Çocuğun davranışı içselleştirmiş olması lazım Birazcık daha ötesinde bir ince bir bilgi vermek istiyorum Müsaade ederseniz eğer Yine gelen e-mail'lere baktığımda bazı özellikle annelerin çocuklarının kendisine çok bağımlı olduğundan bahsediyorlar. Hatta bunun ötesinde şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki örneğin ben işte kızsam da dövsem de hocam çocuk beni o kadar çok seviyor ki peşimi bırakmıyor. Kızsam da bağırsam da yani biliyorum yanlış anlayacaksınız ama hatta vursam bile çocuk beni yine de terk etmiyor beni çok seviyor peşimden ayrılmıyor. Ya kendisini döven kişiyi kim sever ki? Anneler, özellikle annelere seslenmek istiyorum, burada yanılmasınlar. Yani çocukların şöyle bir durumu vardır. Kendisini tersleyen, azarlayan belli bir yaşa gelinceye kadar bu. Belli bir yaşa gelinceye kadar aşağı yukarı 10 yaş diyebiliriz buna, 10-11 yaş diyebiliriz. Kendisine kötü davranan anne babalardan hangisi ise Genellikle onu tercih etmeye çalışırlar çocuklar. Örneğin evin içerisinde eğer 5 yaşında bir çocuğunuz var ve ona karşı sert, yıkıcı, efendim ters davranıyorsanız muhtemel ki her an için geçerli değil bu söylediklerim. Muhtemel ki o çocuğun size karşı yöneliyor olması efendim, sizin peşinizden ayrılmıyor olması gerekir. Neden? Çünkü çocuk kendini ezdirmemek için. Kendisine şiddet uygulanmaması için, kendi izzetine, onuruna dokunmaması için o annenin peşinde dolaşmayı bir yetenek haline getiriyor. Kendini sevdirmek için o anneye uğraşıyor. Anne de zavallı zannediyor ki çocuğum beni çok seviyor. Hayır senin şerrine bulaşmamak için çocuk peşinde dolanıyor. Aslında davranışlarına bir bak. Ha bile kendini sana sevdirmek için çocuk peşinde dolanıyor. Halbuki bazı annelerde görüyorum e-maillerle, değişik sorular ile. Çocuk beni çok seviyor, beni bırakmıyor zannediyor. Biz buna aslında birazcık daha kapı açmak istiyorum müsaade ederseniz. Ee, Stockholm sendromu diyoruz. Stockholm sendromu. Ee, Stockholm'da yaşanılan bir e, o, olay e, üzerine aslında bu psikolojik e, tabir geliştirilmiş. Şöyle çok kısa bir özet sunmaya çalışayım. Efendim 1973 yılında galiba 1973 yılında Stockholm'da bir bankaya bir... Hırsız giriyor. Bu hırsız içerideki rehineleri esir alıyor ve polisle ciddi çatışmalar yaşıyor. Rehinelerden birisi kendisini kurtarabilmek için işte bu sendromundan dolayı o isimden dolayı geliyor zaten hırsıza kendisini sevdirmeye ve kendi duygularıyla da hırsızı sevmeye zorluyor kendi kendini bilinç altından. Neden? Hırsızdan zarar görmemek için, onun tehdidinden zarar görmemek için, rehinelerden bir tanesi, tırnak içinde söylüyorum, hırsıza aşık oluyor. Hatta hırsız daha sonra yakalanıyor, hapse giriyor vesaire. hırsızın hapisten çıkmasını bekliyor. Daha sonra olay bitip, rehineler kurtulduktan sonra, her şey bittikten sonra bu e, sendroma yakalanmış olan kişi daha sonra bu hırsızının, katilinin yani e, peşini bırakmıyor. Kendisini sevdirebilmek için hala aynı sendromu devam ettiriyor. Biz buna e, aslında katiline aşık olma, dövenine aşık olma, ezenine tutkuyla bağlanma anlamına gelebilecek. Kim kendisini eziyor ise ona bağlanma psikolojide e, e, Stockholm sendromu olarak adlandırılıyor bu. Şimdi anneler çok defa da yanılmasınlar yani. ...çocuğa karşı ben şunu da yapsam... ...hocam bu çocuk beni çok seviyor... ...şunu da yapsam hayır... Seni... Ya ...kim sever ki kendisini tehdit eden, azarlayan... ...tersleyen bir anneyi kim sever... ...ya da babayı kim sever... ...işte anneler yanılmasınlar... ...ben bu mikrofonlarda ısrarla söylediğim şey şu... ...ne olur çocuklarınıza... ...kendinizi sevdirin lütfen... ...sevdirin kendinizi çocuklarınıza... ...çünkü bu masum hal... ...bir süre sonra bir çocuk doğuracak... ...o çocuk da... Ergenlik döneminde ilk defa karşınıza çıkacak. Bir adam çıkacak. Bu küçük minicik yavrunun bedeninin içerisinden bir adam çıkacak. Saçlı, sakallı, boylu, poslu Efendim, bir adam çıkacak. Şu anda 8 yaşındaki o incecik sesiyle sizin peşinizde dolanan o erkek çocuğunun içerisinden bir adam çıkacak. Veyahut da bu kız çocuğunun içerisinden bir genç bayan çıkacak, bir kadın çıkacak. İşte o ileride çıkacak olan... Dünyada varlığını gösterecek olan 28-30 yaşına geldiğinde o çocuk sizi sevebilmesi için şu andaki masum bu çocuğu seviyor olmanız lazım. Dövüyor değil, eziyor değil, seviyor olmanız lazım. Nereden geldik efendim buraya? Dedik ki aile toplantılarında başlamıştık. Davranış değişikliği efendim hemen birdenbire olacak şey değil. Çocuğunuza zoraki bir kişilik kazandırarak kazandırdığınız davranışlar... Geçici davranışlardır. Bu davranışların asıl kazandırılması gerekli olan yer aile toplantıları dedik bir ara vermemiz gerekiyor. Bunun nasılını birazcık daha detaylandırmaya çalışacağım. Ve bir anne babanın çocuğuna bırakabileceği en önemli miras olan yavaşlatma eğitiminden başlayacağım. Çocuğu yavaşlatma eğitiminden başla, e, devam edeceğiz. Ama kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra tekrar bekleyeceğim. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Çocuklarda davranış kazandırmayla alakalı birkaç şey söylemeye çalıştığım reklamlardan önce. Bunlardan bir tanesi çocuklara anında davranış kazandırma yöntemlerinin doğru yöntemler olmadığını, neden doğru yöntemler olmadığını, çünkü çocuğu e, hissederek, kabullenerek ve çocuğun ee, içselleştirerek bir davranışı kazanmadığı takdirde o davranışı çocuk bir süre sonra eğer baskı ve zorlamalar ile zora ki bir kişilik oluşturmayla oluşturulmuşsa eğer bu davranışlar e, çocuğun e, o davranışı bir süre sonra terk edeceğini e, söylemeye çalışmıştım. Dolayısıyla çocuğun bir davranışı kazandırmasında anne babaların bir numaralı e, düşüncesi şu olması lazım. Çocuğun e, bu davranışı hissederek, kabullenerek, severek kazandırma yol ve yöntemini araştırması lazım, bulması lazım. Onlara biraz sonra değinmeye çalışacağım. Yoksa işte efendim terlik atarım şimdi sana gelirsem, kafanı duvara çarparım şimdi sana gelirsem gibi abuk sabuk, annelikle ve babalıkla hiç alakası olmayan yol ve yöntemler ile çocuğa bir takım davranışlar kazandırdı isek bu davranışların bir süre sonra çocuk tarafından geri itileceğini, bünyenin kabul etmeyeceğinin şahidi olacağız. Ne zaman şahit olacağız? Çocuk ergenlik dönemine geldiğinde o masum kozanın içerisinden, yavrunun içerisinden bir adam çıktığı zaman o zaman göreceğiz. O zaman da işte korkulacak şey şu, o çıkmış olan yeni adam çocuğunuzun içerisinden çıkan yeni bir o kişilik sizi yemeye başlar bir süre sonra... Artık terlik atamazsınız, duvara kafasını çarpamazsınız. Çünkü koskoca 20 yaşındaki bir delikanlıdır. Çarpsa çarpsa o çarpıyor anne babasının, duvara, anne babasının kafasını duvara. Yahut da anne baba kendi kafasını kendi duvara çarpıyor. Burada da bir örnek vermeye çalıştım. Efendimiz Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz'in ee, e, bir namaz kılmayla ilgili 3 sene anne babalara zaman verdiğini söyledik. Bu da ciddi bir örnek olsun ki çocuklara 6 ay içerisinde namaz kıldırmak, 3 ay içerisinde falan yaptırmak, 5 ay içerisinde diş fırçalattırmak, 2 ay içerisinde ortalıkları toplattırmak gibi. Of bu çocukta bir türlü öğrenemedi. Kaç kere söyledim sana? Yeter ya bıktım senden gibi. Böyle anne babalar kendi döşlerini efendim elbiselerini yırtmalarına gerek yok. Çocuklarının boğazlarına sarılmalarına gerek yok. Davranış kazandırma. Yavaş, sakin, sekiine ve sevecenlik içerisinde olur ise o çocuk size keyif verir. Zoraki kişilikle oluşturulan davranışlar geriye bir süre sonra yüzünüze püskürtür çocuk o davranışları. Peki anne babalar bunu yaparken, çocuklara davranış kazandırırken ne yapması lazım sorusuna vereceğimiz ilk cevap onlarca listemin içerisindeki en üstte duran şey. Nereden başlayalım peki hocam? Tamam iyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz ama nereden başlayalım? Başlayacağımız nokta çocuğunuzu yavaşlatmak olacak. Yavaşlatmak. Kemal Sayar hocamız var Fatih Üniversitesi'nde. Öğretim üyesi, Türkiye'nin saygın e, psikiyatristlerinden bir tanesi. Kendisini muhabbetle e, selamlıyor, seviyor ve kendi çalışmalarını takip ediyorum Kemal Hoca'nın. Kemal Hoca'mızın Yavaşla isimli bir e, kitabı çıktı. Orada da yine bahsedilen bir konu. Yani çocuk davranışlarının ayarlanması konusunda anne babanın ilk yapacağı şey... Çocuğunun yavaşlatmasını sağlatmak. Yavaşlatmasını sağlatmak. Peki neden yavaşlatmasını sağlayacağız ona da hemen değineyim. Çünkü eğer çocuk hızlı hareket ediyor ise sizi algılamakta zorluk çeker. Sizin ne demek istediğinizi, sizin o davranışı niye söylediğinizi, niye geliştirmek istediğinizi ...anlamakta zorluk çeker. Pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır sağda solda... ...çıtır çıtır çıtır sağda solda... ...koşuyor o tarafa, koşuyor bu tarafa... ...elinden tutuyorsunuz... ...iki laf söyleyemiyorsunuz... ...böyle bir çocuğa davranış geliştirmek. Hele ki abuk sabuk bir şekilde... ...ceza vererek... ...vurarak, kızarak... ...efendim elinden bak senin bilgisayarını alırım... ...elinden bak sana şunu yaparım... ...harçlık vermem, dışarı çıkartmam gibi... ...böyle... Ee, şiddet yönelik şiddete yönelik bir takım yol ve yöntemler ile çocuğu bir şeye zorlamak değil yavaşlatmak peki hocam nasıl yavaşlatabiliriz işte bizim çocuk evin içerisinde sağda solda koşup duruyor şimdi ilk önce şöyle bir bilgi vereyim isterseniz denemesi bedava yapın isterseniz ama sakın yapmayın onu da söyleyeyim yani görün isterseniz çocuğun üzerine şiddet Ba, e, şiddet vaki oldukça çocuğun üzerinde şiddet gösterilerinde bulunuldukça o çocuk hızlanır hani hiperaktif diyoruz ya çocuklara her birisi için geçerli değil bu ...ama bir grup çocuk için, yani hiperaktif olan çocuklar değil ama... ...bir grup çocuklarda yapılan gözlemler şunu doğuruyor... ...eğer çocuğun üzerine anne şiddetli bir şekilde gidiyor, baba... ...dehşetli bir şekilde tedbir almaya çalışıyor ise... ...o çocuk sinmeden önce, kişiliğini kaybetmeden önce bir hızlanma evresi geçiriyor. Eğer o hızlanma evresinde daha hala anne boğazını sıkıyor ise... Hala şiddet gösterilerinde bulunuyorsa bir süre sonra çocuk kişiliğini kaybediyor. Yani teslim oluyor. Kişiliğini artık veriyor annene. Anneni baba da zannediyor ki o çocuk uslu oldu. Akıllı uslu oldu çocuk. Hayır o çocuk içeride kin besleyen bir çocuk şu anda. Şiddetle durdurulmuş olan bir çocuk. Kin besleyen bir çocuktur. Ama çocuğun üstünde ilk şiddet gösterilerinde bulunulduğu zaman o çocuk hemen hızlanır. Sağa koşar sola koşar. Dışarıda koşar, içeride koşar, tokat attıkça çocuk kızlanır, bağırdıkça çocuk kızlanır. Geliyorum senin yanına dedikçe çocuk kızlanır. Dolayısıyla eğer bir çocuğu yavaşlatmak istiyor neden yavaşlatmak istiyoruz? Hemen geriye bir dönelim. Çünkü çocuğun sizi anlayabilmesi için, hissedebilmesi için önce bir sekine ve sakinlik içerisinde olması lazım. Çocuğun sakin olabilmesinin temel şartlarından bir tanesi de, ...çocuğun üzerinde kendisine kişiliğine tehdit oluşturacak şiddetin olmaması gerekiyor. Çocuk annesinden emin olacak, diğer programlarımızda izah ettik. Çocuk babasından emin olacak, ne için emin olacak? Kendisini ısırmayacağını, kendisini iğneyle batırmayacağını, kendisine zarar vermeyeceğine, kendisine efendim... Onuruna, kişiliğine saldırmayacağı konusunda çocuk eğer emin olur ise annesinden, babasından, o takdirde o çocuklarda görülen, yansıyan davranış şu oluyor. Çocuk sakinleşiyor, sakinleşiyor, sakinleşiyor. E hocam biz çocuğa kızmıyoruz, incitmiyoruz, bağırmıyoruz, çağırmıyoruz ama bizim çocuk yine hırçınlık içerisinde. O takdirde yine yapılacak ee, bir takım şeyler var vaktimiz el verdiğince onu da söyleyeceğim ee, ne yapılabilir ee, örneğin ben hafta sonlarında şöyle e, bir şey tavsiye ederim şu anda özellikle e, tatil zamanında e, su kenarına gidilebilir çocuk veya yetişkin de dahil olmak üzere su sesiyle hissedebilme yeteneği kazanır hissedebilme yeteneğine daha doğrusu katkı sağlar. Örneğin, alın çocuklarınızı, e, Türkiye su cenneti, yani Avrupa'daki gibi değil ya, her taraf şırıl şırıl su, her taraf deniz. efendim Hiç bilmiyorsunuz, sizin köyünüzde, sizin efendim, falancanızda, filancanızda mutlaka akar bir dere vardır. O derenin, çok öyle ahım çağım şeylere gerek yok. Aracınızı deniz, ırmağın kenarında durdurduğunuzda, Şöyle çimlerin üzerine sırt üstü uzandığınızda, ellerinizi bir kelebek gibi yapıp e, başınızın altına, ensenize gördü, e, koyduğunuzda, ayaklarınızı da hafifçe suya dokundurduğunuzda, suyun o serinliği ta sizin eğer saçlarınıza kadar, ellerinize kadar, bütün vücudunuza kendini hissettiriyorsa eğer, Böylesi davranan bir çocuğun kazanacağı yeteneklerden bir tanesi de yavaşlamaya ait yetenektir. Su sesinin bulunduğu yerler, su sesini dinleyebilme insanı sakinleştirir, insanı özellikle çocuğu daha sekine haline sokar. Dolayısıyla özellikle şu yaz döneminin içerisinde, efendim şu caddelerde hızlı hızlı geçen arabalar, Efendim koştura koştura ne tarafa gittiği belli olmayan insanlar, otobüs duraklarında böyle al gülüm ver gülüm hızlı hızlı hareket eden insanları gören çocuk kendisi hızlanacağı gibi, eğer onu bir çayıra, bir çimene, bir suyun aktığı yere götürdüğümüzde çocuk o içerisindeki e, sekine halini bulabilir, e, bunu anne babalara tavsiye ederim. Ki eskiden zaten Osmanlı döneminde suyun o rehabilite edici özelliğinden hatta akıl e, hastalarını rehabilite edici özelliğini e, Osmanlı çok iyi kullanmış. Evet bu bir. İkincisi ne yapılabilir? Efendim bizim buralarda su yok ama bizim buralarda dağ var, orman var vesaire var. O takdirde şunu tavsiye ederim. Özellikle akşam saatlerinde e, Efendim bir ormanlık arazi olabilir. Efendim, bu hani ağustos böceğinin seslerinin bulunduğu yerler olabilir e, yeşillik arazinin içerisinde akşam saatlerinde eğer bir orman kenarındaysanız örneğin gözlerinizi kapatıp o ormanın kenarında bir yerde oturduğunuz bir yerde veya çadır kurduğunuz bir yerde e, yahut da yine uzandığınız bir yerde sırt üstü uzandığınız bir yerde gözlerinizi kapatıp Ağustos böceğinin, efendim çekirgelerin, cırcır böceğinin sesini ruhunuzda hissetmeye, duymaya yönelik egzersizler yapabilirsiniz. Bırakın kendinizi. Ağustos böceğini sesine bırakın. Hafif hafif değen, yapraklara değen, rüzgarın sesini dallarda duymaya çalışın. Ve sizle beraber yanınıza uzanmış olan çocuğunuz da ...o sesleri duyması yönünde... ...ona da telkinlerde bulunun. Kuşun sesini duydun mu? Yaprağın sesini duydun mu? Eğer çocuk... ...bu sesleri duymak için... ...kulak kabartır ise... ...onun yaptığı bir şey var... ...içine doğru derinleşiyor. Hissedebilme yeteneğini kazanıyor. Ve eğer... ...böyle böyle günler geçer... ...zaman zaman... ...su sesi, yaprak sesi... İşte çekirge sesi, rüzgarın sesini eğer dinleye dinleye günler geçirilse bir bakacaksınız ki o çocukta yansıyan davranış olarak sakinlik ve sekine olduğunu göreceksiniz. Efendim deniz kenarında olmaz mı? Tabii ki olur. Neden olmasın? Kapayın gözlerinizi ve uzanın deniz kenarınıza, kenarına. O dalgaların vuruşunu ta iliklerinize kadar hissedin. Rüzgarın o meltemin sesini iliklerinize kadar hissedin, kazanacağınız bir özellik var, hissedebilme özelliği, çocuklarınızla birlikte. Ne kadar derin duyuş sağlarsanız, içinizde o kadar derinleşirsiniz. Ne kadar derinleşirseniz, o kadar kendi kendinizi rehabilite etmiş olursunuz. Efendim bu tatil döneminde görüyorum ben bazen çok da üzülüyorum İşte hanımla bey yan yana yürüyor birbirlerine bağıra bağıra gidiyorlar çocuk da arkalarına tın tın tın takılmış o o taraf diyor bu bu taraf diyor bir tarafa gidiyorlar o onunla konuşmuyor bu bununla konuşmuyor neredesin denizin kenarındasın suyun sesini duymuyorsun niye duyacağım ki adam bas bas bağırıyor her şeyime kızıyor onu desem kızıyor bunu desem kızıyor e, çocuğa dönüyorsunuz bir de çocuğa kızıyorsunuz. Hayır, hiç olmazsa bu tatil dönemini bu şekliyle değerlendirilebilir. Yahut da ötesinde bir başka bir şey dedik, su sesi dedik. Dağlarda ağacın, çekirgenin sesi dedik. İçe doğru derinleştirecek sesler. Yahut da üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Özellikle köylerde yahut da mini hayvanat bahçelerinde olacak bir şey bu. Hayvanlarla irtibata geçirmek lazım çocukları özellikle küçük hayvanlarla geçirilmesi çocuğun da sempati duyacağı için, ürkmeyeceği için küçük kuzu örneğin bir kuzunun yanına çocuğunuzu yaklaştırmış olmanız efendim e, e, sakin olan hayvanların özellikle mesela at at çocuk terbiyesinde oldukça önemli bir yeri var Osmanlı'da da çok kullanılmış at eğer evcilse ve sakin bir at ise asaletli bir at ise onun duruşu, çocuğun ona dokunuyor olması karşısında dahi onun hala dengesini bozmuyor oluşu, çocuğun içerisinde o hissediş ve duyuş yeteneğini geliştirir. Dolayısıyla çocuğunuzu ata bindirme, çocuğunuzu atın yanına yaklaştırma yahut da bir kuzunun yanına yaklaştırma yahut da bir akvaryum içerisindeki balıklarla çocuğunuzu hem dem etme. Ama bu hem dem etme kısmı sizin de yanınızda bulunarak, çocuğun yanında bulunarak balığı çocuğa göstererek kuyruğuna bak ne kadar da güzel sallıyor. Gözlerine bir bakar mısın? Aa, gözlerinin içindeki şu şeye bakar mısın? diyerek çocuğun ince detaylarda detaylanmasını sağlattırmak... ...o çocuğun içine doğru derinleşmesini de beraberinde getireceği için... ...çocuğun yavaşlamasını sağlar, beraberinde getirir. Çocuğu nasıl yavaşlattıracağız, neden yavaşlattıracağız kısmından bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü çocuk yavaşladığı zaman, iç dengelerini dengeli bir şekilde oturtturduğu zaman... ...size karşı empati yeteneği gelişir. Sizin söylediklerinizi anlayabilme kabiliyeti gelişir... Onun için bunları sıralıyoruz. Son bir örnek daha verebilirim. Vaktimiz doluyor. Efendim küçük o hani karıncalar var ya, uğur böceği, karınca, çekirge vesaire. Onları alın elinize. Alın ve çocuğunuzla birlikte karıncayı örneğin elinizin içerisinde, avucunuzun içerisinde yürürken çocuğunuza gösterin. Karıncanın ayaklarını gösterin. Küçük küçük eklem yerlerini gösterin. ''Karıncanın antenlerini gösterin, karıncanın gözlerini gösterin, karıncanın annesinden bahsedin, karıncanın kardeşinden bahsedin.'' Tüm bu bahsedişler sırasında çocuğunuzun içerisine doğru, çocuğunuz kendi içine doğru derinleşecektir. ''Karıncanın ayağını, karıncanın antenini'' Karıncanın gözlerini algılayan bir çocuğun aynı zamanda vicdan duygusu gelişir. Aynı zamanda hissedebilme yeteneği gelişir. Çocuk böylelikle daha sekine içerisinde olabilme adına adımlar atmış olur. Anne babaların çocukların içerisine doğru ulaşmaktaki zorluk çektiği kısım asıl bu. Sözüm dinlenmiyor diye bahsedilen kısım o. Genellikle söz dinlemeyen çocuklar, Yüzeysel yaşarlar duygu dünyasına girmezler onlara söz söylersiniz ama aklından öteye yani dünyasına doğru ruh dünyasına doğru algılattıramazsınız neden algılamazlar çocuklar duygu dünyasına doğru çünkü çok defa duygularını kullanmaya başladıkları zaman acı çekeceklerini ezileceklerini azarlanıp tersleneceklerini hayal ettiği için korktuğu için veya öyle tecrübeler yaşadığı için çocuk duygu dünyasını kapatır. Ve böylelikle çocuk sadece sizin söylediklerinizi yerine getiren, hatta sizin şiddetinizden korktuğu için de kendinize doğru bağımlılık kazanan bir vaziyete doğru gelir. Ha, sözünüzü dinler, kaşlarınızı bir çattığınızda çocuğun bacakları titrer neredeyse, oturur yerinize be yerine belki. Gelirsem yanına diye seslendiğinizde çocuk ne yapacağını şaşırır, oturur yerine belki. Ama bu çocukta göreceğiniz bir davranış bozukluğu örneğin gece altını ıslatmaya başlar. Ondan sonra mesaj yazılır. Hocam çocuk dokuz yaşında hala altını ıslatıyor. Şu şiddet kadar bir bela ben tanımadım. Çocuklara yönelmiş olan günümüzün en büyük risklerinden biri ne derseniz bana iki tane risk söylerim. Birincisi şiddet, şiddet, şiddet. Hocam çocuğumu dövmüyorum. Yahu çok sevmek de bir şiddettir. Bak çocuğuna neredeyse tapınır gibi olmuşsun, çocuk kendi yeteneklerini geliştiremiyor. Nasıl yani hocam? Ayakkabılarını sen bağlıyorsun, düğmesini sen ilikliyorsun. Bak çocuk yürüyecek neredeyse, sen adımlarını sen attırıyorsun. Nasıl yönelmişsin çocuğun üstüne? Bu da bir şiddettir aynı zamanda. Ve aynı zamanda bu çocuğun duygusunu suistimaldir. Çocuğa öylesine yönelmiş, öylesine her şeyini siz ayarlamışsınız, çocuk yeteneğini geliştiremiyor. Yahut da daha da ötesinde şiddet uyguluyorsunuz, bağırıyor, çağırıyor, kızıyor, küsüyor, azarlıyor, senin annen olmayacağım. Yahut çocuk nereden bilsin ki bunun işte sizin bir numaracı olduğunuzu ve numara yaptığınızı nereden bilsin? Çocuğunuzu kullandığınızı bu cümleyle nereden bilsin? O da gerçek zannediyor, bak kenarda ağlıyor. Ya hiç mi vicdanı sızlamıyor? Bak ağlıyor kenarda çocuğun. Ne için ağlıyor? Annen olmayacağım cümlesi için. Ne kadar masumca bir ağlama. Otur aslında sen de onun yanına katılaşmış kalbin için ağla. Çocuğumu böyle terbiye ediyorum diye ağla. Çocukların günümüzdeki en büyük tehlikesi evet şiddet ve fakat... Acı bir tablo, çok dramatik bir tablo. Anne babalar şiddet uyguladığının farkında değil. Ben sokağa çıkıyorum, otobüsün içerisindeki çocuktan tutun, sokakta yürüyen, annesinin yanında yürüyen çocuğa kadar, markette alışveriş yapan annenin yanındaki çocuğa kadar, anne ile çocuk arasında şiddetin unsurlarını görüyorum. Çekenin oradan, dokunma, kenara çekil. Ya bu nasıl bir çocuk terbiyesi anlayışı? Osmanlı böyle mi yapmış diye bakıyorum. Ne alaka? Hiç alakası yok. İkincisi ne? İkincisi anne babanın günümüzdeki en büyük riski ihmal. Çocuklarının çocuklarını ihmal ediyor olması. Bunu da önümüzdeki haftalarda değinmeye çalışacağım. Efendim çocuklarda hızların kesilmesi, çocuğun hissedebilme yeteneğiyle alakalı vereceğim daha onlarca örnek var ve e, vurgulayacağım daha onlarca yer var. Çocuğun sizi algılayabilmesi için, daha bebeklik döneminde sizi algılayabilmesi için e, söyleyeceğim.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 uzman pedagog Adem Güneş yanımın büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37.7'ye gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.